Esselamu Aleyküm. İsmaila Derneği'nin katkılarıyla hazırlanmış olan İlmihal programında karşınızdayız. Bugün değerli konuğumuz İsmaila Vakfı Fıkıh Kurulu üyesi Fatih Kalender hocamız inşallah sorularınızı cevaplandıracak. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, İyisiniz inşallah. Çok şükür Rabbimizi hamd senalar olsun. Rabbim daha iyi inşallah. Amin hocam. Yeni bir eğitim dönemi başlıyor. Bu konuda talebeler bize müderris kimliğinizle ne demek istersiniz? Rabbim bu yeni öğretim yılında yeni arkadaşlarımıza ve daha önceden devam eden arkadaşlarımıza başarılar eylesin. Amin ki sıkı bir dönemden geçtik ki özellikle imtihan dönemleri diye bizim tekamül ve iktisas medreseleri ile alakalı birçok kardeşimiz işte burada eğitim görmeye kazandı. Evet. Başta onlar olmak üzere ve diğer kardeşlerimize de Rabbim muvaffakiyetler ihsan Rızasından Allah ayırmasın inşallah. Amin hocam. Hocam zaman kaybetmeden inşallah soruları geçelim. Bir kardeşimiz bir yerde okudum. İkindi namazının vakti İmam-ı Azam'a göre Asr-ı Saniye'de girmiş. Diğer mezhep ve Hanifi fıkhına göre, Cumhur göre de Asr-ı Evvel'de giriyormuş. Bu durumda e, Hanifi olan birisi öğle namazını asli saniye kadar kılabilir mi diye bir soru var hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve ba'du. Namaz vakitleri kitaplarımıza baktığımız zaman güneşin hareketleriyle irtibatlıdır. Evet. Ki sabah namazı, öğle namazı ve ikindi namazı ve sırasıyla diğer namazları ise bu güneşin hareketleri doğrultusunda vaktinin girdiği ve vaktinin çıktığı ifade edilmekte. Bahse konu olan ikindi namazının başlangıç vakti, diğer bir ifadeyle de öğle namazının son vakti. Bu noktada İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimahullah ile diğer imamlar arasında görüş farklılığı vardır. Şöyle ki, Güneş tam zirvede olduğu zaman, yani gölgelerin sıfırlandığı, tabii bu ekvator bölgesinde olan kişi için evet. farklı bölgelerde olduğunda ise gölgenin hareketi durduğu zaman, yani gölgenin kısalması bitip uzamaya başlamadan bir evvelki an, tam istivanıdır Evet. E bizim kerat vakti diye tabir ettiğimiz bir vakit. İşte o istiva anından bir nebze kaymaya başladığı an ki feizeval deniyor buna, öyle namazının vakti girmiştir. Peki bu ne zamana kadar devam eder? Gölgenin feizevalden başka yani o istiva anında mevcut olan gölgenin haricinde bir misil veya iki misil oluncaya kadar bu vakit devam edecektir. Yani örneğin yere bir kalem diktiğimiz zaman veya işte uzun bir şey diktiğimiz zaman tam zirvedeyken gölgene kadardı? İşte 10 santimdi, 5 santimdi. Onu zapt ediyoruz. Evet. Ondan sonra o uzamaya başladığı an bu sefer öğle namazının vakti girmiştir. Bu ittifakla. Ne zamana kadardır? O nesnenin boyu ne kadarsa onun misli oluncaya kadar ki bu cumhurun görüşü. Ancak bu noktada İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimullah diyor ki hayır iki misle kadar bu devam eder diyor. Hmm. Yani bu da asıl sani ve asrı evvel diye tabir edilen e, meseleyi ortaya koymuş oluyor. Aynı zamanda bu tartışma ikindi namazının başlangıç noktasında da cari olacaktır. Evet. Çünkü öğle namazının vaktinin çıkması demek ikindi namazının vaktinin girmesi demektir. Arada e, boş bir zaman dilimi yok yani sabah namazı ile öğle namazı gibi değil. Çünkü evet. sabah namazı güneşin doğumuyla vakti çıkar. E, oysa öğle namazı girmez. Öğle namazı ise güneş tam zirveden etmeye başladığı anda girecektir. Arada mühmer bir vakitsizlik vardır. Evet. Ama öğle namazı ile ikinci namazı arasında böyle bir vakitsizlik yok. Gerçi e, zayıf rivayet olarak Ebu Hanife'ye nispet edilen bir rivayet var. Hatırladığım kadarıyla Mecmul Enhur'da oldum bunu mültekal şerhinde. Hı hı. Orada e, öğle namazının vaktinin bir misil ile biteceği ama ikindi namazının vaktinin ise iki misille başlayacağı. Yani As-ı Sani'de ikindinin vakti giriyor ama öğlenin vakti o zamana kadar devam etmiyor şeklinde zayıf bir görüş olarak Ebu Hanife'ye nispet edilmekte. E, ama e, zahir rivayede yani... E, daha kavi olan rivayetlere baktığımız zaman bunun böyle olmadığı Ebu Hanife Rahimullah'a göre öğle vaktinin çıkışıyla ikindi vaktinin girişi aynıdır. Evet. Ee, peki bu da ne zamandır? Gölgenin iki misil yani e, dediğimiz gibi asıl sahne vaktidir. E, ancak e, bu noktada Genel olarak tercih edilen cumhur görüşü, yani diğer üç mezhep olsun. Hanefi mezhebinde İmam bu Yusuf, İmam Muhammed e, ve e, İmam Züfer ve diğerlerinin görüşleri doğrusuna hareket edildiğinde e, öğle namazının vakti bir misille, yani gölge bir misille ulaştığında bitiyor ve ikindi namazının vakti giriyor. Peki ihtiyaç sadedinde ne yapmak gerekir? E, i̇bn Abidin Rahimullah bu konuyu ele aldıktan sonra diyor ki ihtiyatlı olan, Öğle namazını bir misle kadar tehir etmemek, hmm. ikindi namazını ise imkan nispetince aslı saniye Sani kılmak. De Böyle yapılırsa herkese göre ittifak edilen bir vakitte namaz kılınmış olacaktır. Evet. Ama tabi aslı saniye bırakma adına da cemaati terk etmek de doğru bir şey değildir. Yine bu noktada i̇bn Abidin Rahimullah diyor ki eğer başka bir cemaat bulma imkanı varsa olabilir. Ama böyle bir imkan yok ise e, ki bu konuda da tercih İmam Ebu Ebusu ve İmam Muhammed'in görüşü noktasında olduğundan dolayı e, cemaate herhalükârda gidilmelidir. Ama birey olarak eğer biz bu cemaati yapacak olursak denildiği aslisani'de. gibi. Yani ikindi namazını asistanede kılalım ama öğle namazını hiçbir zaman o zamana kadar e, sarkıtmayalım, bırakmayalım ki bu şekilde ihtiyatla hareket etmiş oluruz. Peki hocam belirli bir sıkıntıdan dolayı eğer... Aslı sahneye kadar kılmadıysa öğle namazını, öğle namazını kılsın. Tabii gibi. ki o zaman kılsın. En azından Ebu Hanife Rahimullah'a göre öğle namazının vakti daha henüz çıkmış değildir. Evet. En azından o görüşle amel edebilme adına öğle namazını kılar. Bir de tayin edildiği zaman e, velev ki o kaza dahi olsa, yani İmam-ı Yusuf ve imam ı göre vakit çıkmıştır. Evet. Bu Hanife'ye göre ise vakit çıkmamıştır. Allah onlara rahmet eylesin. Her da e, o namaz zimmetinden borçluluğu düşmüş, düşmüş olacaktır olur. Ama evet. kasıtlı olarak bırakmamak gerekir. Anladım hocam. Ee, yine bir sorumuz var hocam. İki aylık ikiz çocuklarım var. Anne sütü ile beslemeye çalışıyorum. Sütü artırmak için alkolsüz malt içeceği kullanmam caiz midir diyor hocam. Şimdiki e, malt içeceğinin e, yapılışıyla alakalı baktığımız zaman günümüzde iki şekilde üretildiğini görmekteyiz. E, tabii nedir malt içeceği? E, arpadan elde edilen fermante yoluyla mayalanmak suretiyle elde edilen bir içecektir. E, birinci suret e, işte arpalar suya atılır. E, çimlenene kadar bekletilir. Ondan sonra fermante başlar yani mayalanma başlar. Ve bu mayalanmadan sonra da içinde oluşan alkol de damıtılarak, diğer bir ifadeyle ısıtılarak buharlaştırılır ve içecek hale getirilir. Birinci yöntem bu. Bildiğim kadarıyla bu yöntemde işte mayalanmak suretiyle, fermante yoluyla bunda oluşan alkol oranı %2-%3'ü geçmemekte. Ama son ürün haline geldiği zaman o alkolü bırakmıyorlar. Ee, şey yapılarak damıtılarak o alkol ondan alınıyor. En fazla binde iki binde üç civarında kalabiliyor. ki Türkiye şartlarında da binde üçlük bir rakam alkolsüz olarak değerlendiriliyor. Evet. Tabi meselenin fuki yönüne gireceğiz. Önce vakayı konuşalım. Evet. Ee, birinci yapılış bu. İkinci yapılış şekli ise. Kimyager arkadaşlarımızla görüştüğümüzde aldığımız bilgiler doğrultusunda meseleye bakacak olursak direktmen bira olarak üretiliyor. Yani yüzde altılara varıncaya kadar bir alkol oranı var, oranı oluşuyor. Daha sonradan damıtılarak yani bira yapıldıktan sonra, çünkü her ikisinin de ham maddesi aynı malt ile biranın, e, bira olarak üretildikten sonra damıtmak suretiyle yani buharlaştırılarak alkol oranı ondan azaltılarak e, ve son ürün haline geliyor. Bu şekilde ikili bir sistem var. E, peki bu alkol zarar verir mi, vermez mi? Meselenin fıkıh yönüne baktığımız zaman alkolde iki durum vardır. Bir hariçten katma, bir de fermanta yoluyla kendi kendine oluşan alkol. Hariçten eğer katılıyor ise bu az olsun, çok olsun. Oranın ne olursa olsun e, İsmaila e fetva kurulu olarak buna fetva vermemekteyiz. Evet. Hangi tür içecek olursa olsun, ismi ne olursa olsun. Eğer bu gıda olarak üretilmiş ise... Ve buna hariçten bir alkol diyor ise ki genelde çözelti olarak bunu yapıyorlar. Aramaları sıvılaştırabilme adına bunu yapıyorlar. Buna fetva verilmemekte. Velev ki oran çok cüz'i olsa bile. Peki fermante yoluyla yani hariçten katılmıyor ama kendi kendine mayalanarak alkol oluşuyor ise. Peki burada ölçü nedir? Burada ölçü kitaplarımızın ifadesine göre bir insan tüketebileceği son nihai noktaya kadar tüketse. Evet. Mutat tarzda. O kişiye sarhoşluluk, sekillik verir mi, vermez mi? Evet. Verirse, az da ise, çok da ise caiz değil. Vermezse her halükarda caiz olacaktır. Ee, dolayısıyla meseleyi böyle bakacağız. Evet. Peki mat içeceğinde alkol hariçten katılmıyor. Bu bir kere müsellemdir. Ee, belki fermanta yoluyla kendi kendine oluşuyor. O zaman burada oran önemlidir. Eğer bu oran ee, çok fazla olup da insana içebileceği son nihai noktaya kadar içip de sarhoşluluk verirse o zaman azı da çoğu da caiz olmaz. Ama böyle bir sarhoşluluk vermeyecek derecede ise bu oran o zaman bu caiz olur. Ee, yaptığımız araştırmada görüyoruz ki son ürün olarak sunulan e, bu içeceklerde alkol oranı işte binde 2 binde 3'ü geçmemekte. Ki bu oranda bir insana, normal bir insana sarhoşluluk vermez. Ne evet. kadar içerse içsin. İçebileceği kadar Son nihai noktaya kadar içerisindesin sarhoşluk vermez. Bu açıdan bakıldığı zaman sıkıntı yok gibi gözükmekte. Ancak bu iki aşamalı oluşuyor demiştik. Birinci aşaması ilk başta malt olarak üretilmesi, ikincisi ise önce biralaştırılıp daha sonradan onu bu yani alkolü ondan arınarak bu hale getirmek. İkinci aşamada şöyle bir sıkıntı var alkolün biliyorsunuz bir haram olma tarafı var bir de necis olma tarafı var evet e, necis olma tarafı mezhep imamları arasından her ne kadar tartışmalı olsa da e, içecek noktasında e, İsmaila fetva kurulu olarak bunun necis olduğuyla Hüküm verilmekte, yani bu fetva tercih edilmekte. İçeceklerde bu. Diğer e, kozmetik ürünlerde durum farklı olabilir. Bunları karıştırmamamız gerekir. Evet. E, dolayısıyla bu bir kere necisleşiyor, pisleşiyor bu görüşe göre. Daha sonradan pisleşmiş olan şeyin yıkanması söz konusu olmadan e, temizlilik hali olabilir mi, olmaz mı? Bir tartışmalı bir noktadır. İşte bundan dolayı ikinci e, sistemde üretilenlerden kaçınılması evladır. Kaçınılması evet. gereklidir deriz. Ee, birinci şekilde üretiliyor ise bu olabilir. Ee, ancak burada tabii diğer bir durum daha var. Ee, peki bu e, ürün e, marketin reyonunda durduğu zaman kendi kendine fermantası devam edebilir mi? Çünkü kefirde bununla karşılaşabiliyoruz. Yani mayalanıp alkol yani dönmesi. Yani maya çünkü artıyor. içinde evet, hücreler var. Ile. Bu hücreler birbirlerini yemek suretiyle çoğalıyor. İşte yoğunlaşıyor. Kimyacıların ifadesinde ve alkol olanı da yükseliyor. Yani keskinleşiyor. Böyle bir olma imkanı var mı? Evet. Yine konuştuğumuz arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre bunlar belli aşamalarda ısıtma ve soğutma sistemine tabi olduğu için bunun içindeki hücreler tamamıyla öldürülüyor. Dolayısıyla bu saatten sonra fermanta artık bir nevi durmuş oluyor. Durmuş oluyor Sabitlenmiş oluyor. Artması diye bir şeyden bahsedilmiyor. Ama yine de kardeşlerimize tavsiyemiz yani böyle bir ürün illaki kullanmak istiyorlarsa tabii her şeyden önce içki üreten firmalarınkini asla kullanmamalı. E, asla kula tercih evet. ederken kullanmasınlar. Evet. Çünkü bazıları şekil olarak bira kutusundan Hiçbir farklı farkı değil. Yok hocam yani, yani görünüşü aynı. Burada bir teşbih var, bir benzeme var ki bu bile doğru bir şey değildir. Bundan kesinlikle kaçınsınlar. Diğerlerinde ise acaba hangi tür üretimdedir? Birinci anlattığımız gibi mi? ikinci anlattığımız gibi mi? Bununla alakalı da GİMDES'e müracaat edebilirler. Çünkü oradaki arkadaşlarımız, kimyacı arkadaşlarımız var, gıda mühendisi arkadaşlarımız var. İçerilik hakkında bilgi verildiği zaman onlar da oradaki açılımları size güzel bir şekilde dönüşümlü olarak anlatabiliyorlar. O yüzden onlarla fikir alışverişinde bulunarak hangisi sertifikalı, hangisi sertifikalı değil. Tabii İhtiyat sertifikalı olması güzel olanıdır. Sertifikalı olmaması haramdır demek değil. Sadece teke, tekafül altına yani kefalet altına girmemiş demektir evet. ama onlarla istişare yaparak e, bu sorun da halledilebilir ki genelde bunu sualde de ifade ettiğiniz gibi gebe kadınlar veya işte e, çocuğunu emziren kadınlar sütün arttırılmasına fayda olduğu söyleniyor kullanıyor. Oradaki kardeşlerimizle görüşerek ve onların internet sitesinden istifade ederek hangi tür markaları kullanalım veya kullanmayalım veya evlerinde bilmiyorum tabii kendileri bunu üretebilir mi üretemez mi bunu da bilmiyorum. Kefirde bu olay var hmm. kişi evde bunu üretebiliyor evet. ama bu malt içeceğinde olabilir mi olursa da nasıl olur oradaki arkadaşlarımızdan bunu öğrenmeleri mümkündür. Allah razı olsun. Şimdi, Başka bir sorumuz da kuyumcu bir kardeşimiz ben kuyumcuda çalışıyorum. Müşteri altın alıp kredi kartı ile ödeme yapmak istiyor. Ee, Bizimle tanıdığımız başka bir yer var. Ben müşteriyi alıp oraya götürüyorum. Acaba aracılık yapmış oluyor muyum? Yani bana bir vebal var mı? Çok rahatsız ediyor beni bu durum diyor. Uçak. Daha önceki programlarımızda da dillendirdiğimiz üzere İslam hukukunda alışverişin e, isimlerine göre hükümlerinde farklılığı vardır. Akdin iki tarafı vardır. Bir semen tarafı bir de mebi tarafı. Semen e, fıkhı bir tabir ki karşılığı e, satım bedeli. Türkçesinde işte para diyelim. Onun karşısında mebi yani satışa konu olan mal. Bunların haysiyeti ve konumuna göre alışverişin de şekillenir. Alışverişin şekli değişebilir. İsmi farklı olabilir. İşte e, paranın peşin malın vadeli olması selam akdi. Paranın e, vadeli veya peşin ama malın peşin olması mutlak bildiğimiz alışveriş. İşte iki tarafın mal olması mukayada trampa, Her iki tarafın para olması sarf gibi sarf. farklı isimler alabilir. Şimdi altın karşılığında para verilmesi ise bu alışveriş yapılarından sarf aklına girmektedir. Evet. Sarf aklı ise yapı itibariyle farklı olduğu için özel hükmü vardır. Bu hükümlerin başında gelen de peşinlik ilkesidir. Evet. Ee, İslam hukukunda alışverişe konu olan mebi ve semen yani satış ile malın her ikisinin vadeli olması kesinlikle caiz değildir. Ve bu noktada ittifak vardır. Yani parada da vade var, malda da vade var. Mal da sonra verilecek, para da sonra verilecek. Böyle bir alışveriş kesinlikle caiz değildir. Bunlardan illaki malın peşin olma şartı vardır. Ancak bazı noktalarda malda veresi olabilir ama paranın peşin olması kaydıyla ki bu da selam akdi diye tabir ettiğimiz alışveriş yapısına girmektedir. Ee, peki bu alışveriş eğer sarf akdi ise yani her iki tarafta semen ise diğer bir ifadeyle satın bedeli ise her iki taraf burada her iki tarafında peşin olması gerekir. Ee, bir tarafta dahi vadeye tahammül edilemeyecektir. Evet. Şimdi durum böyleyken siz kuyumcuya gidiyorsunuz bir altın alıyorsunuz. Altın her ne kadar takı eşyası olarak e, olsa da hırkaten yaratılış itibariyle paradır. Evet. Ve hukuksal olarak para olarak değerlendirilir. Böyle olduğundan dolayı siz parayı para karşılığında almış oluyorsunuz. Bunun karşılığı sarf yapmış oluyorsunuz. Peki sarf aktinde aranan şart neydi? En önemli şart peşinlilik, peşinlilik. idi. Siz altını belki peşin olarak alıyorsunuz. Ancak karşılığında vermeniz gereken satın bedelini nakit olarak değil kart çekiyorsunuz. Kartın da iki durumu var işte bir debit kart diye tabir ettiğimiz banka kartı bankada hesabınızda para var o paranın direktmen transfer olması bir de kredi kartı ki bankada hesabınız var ama paranızın olup olmamasının önemi yoktur. O kredi banka size bir kredi veriyor bir limit veriyor o limite kadar harcama yapıyorsunuz sonra hesap kesim tarihinde o parayı ödeme yapıyorsunuz bu şekilde bir nevi vadeli bir şekilde satın almış oluyorsunuz. Peki altının vadeli alım satımı caiz mi? El cevap caiz değildir ki riben nesad diye tabir ettiğimiz vade faizi işlemiş olur. Peki bu kardeşimizin sualli e, aşağı yukarı bu meseleye herhalde bildiği bilmiş. Evet, Çünkü kendi kredi kartıyla ama... altın alım satımının caiz olmayacağına dair bir bilgisi, bir kanaati var ki burada bir sıkıntıya giriyor. Aracı olduğumdan dolayı günahkar oluyor muyum? Tabii ki günahkar olur. Çünkü evet. günaha yardım günahtır. Tıpkı sevaba yardım sevap olduğu gibi. Yani bunu çift taraflı düşünmemiz gerekir. O yüzden bu noktada da kaçınmak gerekir. Bazı kardeşlerimiz, kuyumcu kardeşlerimizin şöyle bir çözümü olabiliyor. Tabi onu da dillendirmekte fayda var. Tekrar ve ahsen. Evet. Ee, tekrar etmek çok güzeldir. Ee, i̇şte e, müşteri geliyor. E, bakıyor ki elinde kredi kartı var. E, altın alacak. Kredi kartıyla altını satmakta veya almakta caiz değil. Yani müşteriyi de kaçırmak istemiyorum. Kaç para bu altının fiyatı işte alacağı altın diyelim ki 100 lira. Kasadan 100 lira ben ona borç vereyim. O 100 lirayla e, benden bu altını peşin olarak, alışveriş olarak bitirsin. Böylece alışveriş bitmiş olsun. Hı. Sonradan ben ondan alacağımı kredi kartı ile e, taksitle alayım. E, taksitle, post makinesinden çekerek e, direkt ödeme veya vadeli nasılsa alayım. Bu Hı. şekilde bir e, yol izlemek dediler. Bu caiz midir diye sual ediyorlar. E, İstanbul hukukunda e, borç vermek Karzı Hasan namıyla anılmaktadır ki, teberrude bulunmaktan daha faziletlidir. Yani metcanen birine hibe vermekten daha faziletlidir. Allah rızası için verilen bir borç. Dolayısıyla borç müessesesi bu kadar önemli iken buna hiçbir şaibenin karışmaması gerekir. Ve kural niteliğinde her ne kadar e, rivayet açısından muhattisler katında bazı problemler var kabul edilse de e, fakirlerin kabul ettiği, kural olarak kabul ettiği Hadis-i şerifince, kuralınca, her bir borç verme ki borç verene bir faide sağlıyor ise, faide gözeterek borç veriyor ise bu faizdir. Evet. Prensibi doğrultusunda burada da bir sıkıntı söz konusudur. Şöyle misallendirelim. Kuyumcuya gelen bu kardeşimize kuyumcu kasasından 100 lira borç verdiğinde, o da Allah razı olsun bu borcu bana verdiğin için deyip yandaki kuyumcudan altın alsa bu müsaade eder mi? Etmez. Mi? Razı olur mu? Eğer razı oluyorsa gerçekten borç vermiştir denilecek hiçbir şey yoktur. Evet. Ama yok benden altın alacaksın diye ben sana bu borcu veriyorum. Ki bu şekilde her ne kadar şart sarahaten dillendirilmese de bu niyetle bu verilmişse bu menfaati celbeden, menfaati çeken bir borç verme sistemi olacaktır ki buna da asla fetva verilmeyecektir. Evet hocam kısa bir ara vereceğiz inşallah aradan sonra ilmail programımız tekrar devam edecek. <gülüyor> Değerli izleyenler, İlmi Al programımız kaldığı yerden devam ediyor. Hocam, e, hasta bir kızı için soru soran bir kardeşimiz var. Rabbim şifalar versin. Amin. Benim 11 yaşımda kızım var, belden aşağı kısmı tutmuyor. Rabbim acil şifalar versin. E, büyük ve küçük tuvaletini tutamıyor. Bez kullanıyoruz. Namaz kılabilir mi? Kılamaz ise ne, ne yapmalıyız, ne şekilde Hareket etmeliyiz diyorlar hocam. Tabi öncelikle Rabbim bu kardeşimize ve bu kardeşimiz gibilerine yardım eylesin. Bu Amin. bir imtihandır, büyük bir imtihandır. Amin. Ki dünyaya zaten hepimizin gelme gayesi de imtihandır. Evet. Biri varlığıyla, biri yokluluğuyla, biri çocuk olması, birileri de çocuğun olmamasıyla imtihan olacaktır. Evet. Önemli olan bu imtihanı kazanmaktır ki Rabbim kazananlardan eylesin Amin. inşallah. Amin. Tabii gıyabi olarak yapılan dua makbuldür ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu noktada tavsiyesi de vardır. Bunun birçok sebebi var çünkü sizin günahınızı ben işlemediğim için sizin namınıza yapacağım dua günahsız ağızdan sadır olan bir dua. Benim günahımı da siz işlemediğiniz için sizin benim arkamdan yapacağınız bir dua Günahsız ağızdan sadır olan bir dua olacak. O yüzden inşallah birbirimize bu noktada e, bol miktarda dua etmekte fayda vardır. İnşallah. E, sorunun cevabına gelince tabii meseleyi öncelikle e, özür sahibi midir değil midir bu noktadan bakmamız gerekir. E, özür sahibi olup olmaması. Diğer bir nokta ise yaşından dolayı ki yaşı anladığım kadarıyla 11, 11 yaşındaki bir çocuk mükellef midir değil midir? Tabi İslam hukukuna göre ikincisinden başlayacak olursak mükellefiyetlilik buluğ ile başlar. Ee, erkekte de kız çocuğunda da bulu ile başlar. Eğer buluğ oluşmamışsa yani ihtilam söz konusu olmamışsa bunun son nihai noktası yaştır ve bu noktada da tercih edilen görüş 15 yaştır. Evet. Ee, gerek erkek olsun gerek kız olsun e, kız konusunda bazı tartışmalar olmakla beraber tercih edilen görüş 15 yaş olmasıdır. Dolayısıyla bu yaşa gelmeden önce ve ihtilam da olmamışsa bu kimse mesul değildir. Ama mesul olmaması demek namaz kılmayasın, oruç tutmasın anlamına gelmez. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki مُرُوَ اَوْلَادِكُمْ اَوْلَادِكُمْ بِسْسَلَاتِ وَهُمْ اَبْنَاءُواْ سَوْعِينَ وَضْرِبُوهُمْ وَهُمْ اَبْنَاءُواْ عَشْلِينَ Çocuklarınız 7 yaşındayken onlara namaz emredin. 10 yaşına geldiği zaman bu emrin tonajını biraz daha arttırarak belli müegideler uygulayın. Evet. İşte hafif çapta dövmek vesaire gibi. E, bu da Blue'a geldiği an namaz e, problemi olmasın. Hazır hancıdan alışmıştır namazı hayatında bir bütün olarak hayatından ayrılmayacağı bir ihtiyaç. Nasıl ki tuvalet bir ihtiyaçsa, yeme içme bir ihtiyaçsa namaz da bir ihtiyaç olarak algılayacak ve bundan hiçbir zaman taviz vermeyecek. Tabii bu hale gelebilmesi ise öncesinden hazırlık aşamasında olmasıyla alakalıdır. O yüzden bu yaştaki çocuk tabii ki namaz kılacak, namazda emir olunacaktır. Ama dediğimiz gibi mükellefiyetlilik ondan daha ziyade ebeveynedir. Evet. Yani ana babasına bu noktada dönmektedir. Peki varsayalım bunun mükellef olduğunu kabul edecek olursak yani büyük bir kişi olsa bu bulu çağına ermiş olsa nasıl namaz kılacaktır? İslam ibadetle kişiyi mükellef kıldığı gibi bu mükellefiyeti kolaylılık ilkesi üzerine bina etmiştir. Burada da kolaylılıkta da yapamaması durumunda başka alternatifler sunmuştur. Burada da kişi diyor ki işte ferş olmasından dolayı altına kaçırma olanağı var ve bu da abdestin bozulması demektir. Abdestin bozulması durumu da bu kişi nasıl namaz kılacak? Burada bakarız. Bu özür sahibi midir, değil midir? Özür sahibi olabilir Eğer özür sahibi ise sıkıntı yok. Vakit girdiği zaman abdestini alır. Veya birileri ona abdestini aldırır. Vakit içinde velev ki kendisinde o hal sadır olsa bile abdesti bozulmaz ve namazını kılar. Eğer özür sahibi ise. evet ee, Peki e, o pisliğin ondaki varlığı yani iki açıdan hem abdestinin bozulması hem de hamilin necis olması. Yani necaseti taşıyıcı olması e, bu noktada nasıl hareket edilecek? Burada da eğer o necaset ondan alındığında namaz kılacak kadar fırsat vermeden yine namaza mani miktarda necaset geliyor ise alınma mecburiyeti yoktur. O haline namazını kılar. Ama eğer temizlik yapıldığında namazını kılabilme imkanı varsa temiz bir şekilde o zaman o temizlik yapılmalıdır. Bu şekilde namazını kılsın. Peki bir insan nasıl özür sahibi olabilir? Özrün bir başlaması vardır. Özrün bir devam etmesi vardır. Bir de özrün nihayet ermesi vardır. Üçlü aşama. Yani bir merdiven gibi düşünelim. Çıkışı, devamı, bir de inişi. Evet. Ee, özrün başlamasıyla özrün bitmesinde her ikisinde de istimrar şartı vardır. Nedir istimrar? Devamlılık. Devamlı. Ee, şöyle ifade edelim. Ee, kişi özür sahibi oldu. Diyelim ki burnundan kanama geliyor. Ve herhangi bir uzuvundan, yarasından kan geliyor. Kan abdesi bozan bir durumdur. Ee, ve daha özür sahibi mi değil mi belli değil. Bakarız. Bu kanaması bir namaz vakti, kamil bir namaz vakti buna fırsat vermeden, abdest alıp namaz kılacak kadar fırsat vermeden devamlılık var mı yok mu? Eğer bu derece bir devamlılık varsa bu kimse özür sahibi olmuştur. Evet. Yani öğle vakti girdiğinde bunda kanama başlamış. Ve ikindi vaktine kadar bu kanama devam etmiş. Arada inkıta olmamış, arada bir kesiklik olmamış. Olsa bile namaz kılacak kadar bir fırsat vermeden tekrardan akmış. Gelmiş, evet. Bu kişi özür sahibi oldu. Ee, peki bundan sonra özrün devamında bu kadar istimrar şartı var mıdır? Yoktur. Bundan sonra her namaz vakti içinde bir kere o özür zuhur etsin, özür devam eder. Yani örneğimizde öğle ile ikindi arasında devamlılık vardı. Bu kişi özür sahibi oldu ikinci ile akşam arasında bir kere aktı durdu. Özür devam, devam eder. Sebat. Akşamla yassı arasında bir kere aktı durdu. Özür devam eder. ile sabah namazı arasında bir kere aktı durdu. Özür yine devam eder. Peki özür ne zaman nihayete erer? Tıpkı başlangıçta olduğu gibi kesilmenin devamlılığıyla, istimrarıyla. Bir namaz vakti. Yani bir namaz vakti olur. bir bütün olarak hiç akmayacak olursa bu kişi özürden artık çıkmış olacaktır. O yüzden buradaki kardeşimiz için de diyeceğimiz budur. Evet. Yani bunda devamlılık bu pislik abdesti bozan durum fırsat vermeden gelmiş mi? Özür sahibi olmuş mu? Ki olmuşsa problem yok. O zaman her namaz vakti için abdest alır. O namaz vakti içinde namazını kılar. Bu şekilde bir yol izleyebilir. Rabbim kolaylık versin. Amin hocam. Hocam diğer soruda bir sistem için soru soruluyor. Forex isminde Dünya piyasalarında internet üzerinden altın, gümüş, petrol, döviz ve benzeri alım ve satımının yapıldığı bir piyasa. Ee, i̇lk sorusu bu şekilde alım satım yapmak caiz mi? İkinci olarak da e, bu sistemden anlamıyorum diyor soruyu soran kardeşimiz. Paramı bu işi iyi bilen bir arkadaşa verdim. Bu arkadaşım da bana verdiği, verdiğim ana paranın her ay %10'unu kazanç olarak verin ve ana paranı istediğin zaman geri alabilirsin dedi. Ayrıca arkadaşımın bu paranın tamamının batabileceğini ve zarar ettiğinde sana bir kısmını veya hiç para vermeyebilirim dedi. Benim için bu işlem caiz midir diyor hocam. İki aşamalı bir soru. Birincisi sistemi sorgulamak, ikincisi sistemi uygulayacak olan bir kimseyle ortaklık yapmak. Yapma. Tabii sistemin meşru bir sistem olması durumunda ikinci soruya geçmek gerekir. Evet. Eğer sistem meşru değilse ikinci soruda zaten kendi kendine cevap verilmiş olacaktır. Evet. Forex nedir? Forex kendisi de tanımladığı gibi sualeden kardeşimizin bir devletin veya bir ülkenin parası ile başka bir ülkenin parası arasındaki değer farkı gözetilerek döviz ve bu emsel emtia alım satımına olanak sağlayan bir sistemdir. Uluslararası bir sistemdir. Hatta dünya pazarında büyük payı olan bir sistemdir. Ve burada ilk bakışta da göze çarpan bu konuyu araştıranlar kaldıraç sistemidir. Yani sizin elinizdeki paranız diyelim ki bin liraysa isterseniz bu kaldıraç sistemini kullanarak 10 bin lirayla 100 bin liralık iş hacmine sahip olabilirsiniz. Kaldıraş sistemiyle yani biriniz 10 on oluyor, 10'unuz 100 oluyor veya 1000 oluyor. Bu şekilde bir alım satım yapıyorsunuz. Karınız olursa bu oranda kar ediyorsunuz. Zararınız olursa da bu oranda zarar edeceksiniz. Evet. Şimdi birinci bölümde kredi kartıyla alakalı sualde de aslında bir nebze cevap vermiştik. İslam hukukunda alışverişin yapıları önemlidir. Ve alışverişin alacağı isme göre, kimliğe göre hukuksal niteliği de farklı olacaktır. Ve ne olursa olsun alışverişte her iki bedelde vade kesinlikle caiz değildir. Yani hem satın bedelinde hem de malda vade kesinlikle caiz olmayacaktır. Bu noktada ittifak vardır. Forex sisteminde bildiğim kadarıyla vadeli alım söz konusu olabiliyor. Veyahut da işte internet üzerinden sanal alemde genelde bu yapılabiliyor. Parada bir vade sonradan verme ve karşında alacağın MTI ise Zaten hiçbir zaman almıyorsun. Orada da bir vade zimmete tahallük ettirme. Bu açıdan bakıldığı zaman bu bir sıkıntı olarak karşımıza çıkmakta. Evet. Diğer bir taraftan bu zaten genelde altın döviz tarzında bir alım satımsa bu bir sarf olacaktır. Sarf zaten vade caiz değil. Bu ayrı bir sıkıntı. Ee, peki diğer emtialarda işte petrole yatırılabiliyor veyahut da demire yatırılabiliyor veya diğer madenlere yatırılabiliyor. E, bu noktada mesela nasıl olabilir? Tabi burada bir parantez açmak istiyorum. Bu kaldıraç sistemini irdelediğimiz zaman e, deniyor ki efendim kaldıraçta zaten senin olmayan bir parayla sen alışveriş yapıyorsunuz. O yüzden zaten caiz değil. Yani 10 liran varsa sen 1000 liralık bir mal alıyorsun ve zararın da ona göre olacaktır. E, bu sanaldır olmayan bir şeydir. E, olmayan bir şeyle alım satım söz konusu değildir. O yüzden caiz değil. Bu bir bakış açısı, doğru bir bakış açısı. Ancak burada şöyle bir soru akla gelebiliyor. Forex sadece kaldıraçtan ibaret değil ki. Evet. Başka yani isteme. kaldıraç olmadan da bu sisteme dahil olabiliriz. Evet. Ben param kadar girerim, o zaman benim açımdan bu caiz olabilir mi? Mesela bu şekilde yönlenebiliyor. O yüzden forex'in bizzat kendisine baktığımız zaman problem sadece kaldıraç sisteminde olmadığını görüyoruz. Örneğin siz bir para yatırıyorsunuz karşılığında işte demire yatırdınız veya petrole yatırdınız. Ben petrolümü almak istiyorum böyle bir şansınız yok. Demirimi almak istiyorum böyle bir şansınız yok. Çünkü bu tamamıyla endekstir. Daha sonradan fiyatlar arttı onu bozuyorsunuz. Kar elde ettiniz veyahut da düştü zarar yapmış oldunuz. Bu şekilde tabi orada belli oranlar var, eksenler var. Bu işin içinde olanlar neye göre düşecek, neye göre artacak? Bunu az çok tahmin edebildiklerinden dolayı burada paralarına para katabiliyorlar. Bahusuz kaldıraçla da girdiği zaman e, kendi parasından daha büyük bir parayla bu sisteme girmiş olacağı için kazancı da bu oranda fazla olacaktır. Dolayısıyla burada hakiki anlamda bir alım satım söz konusu değil. Tamamıyla sanal. Ee, ve dediğimiz gibi ben petrolümü almak istiyorum. Ben işte e, kendi arabamda bu akaryakıtı kullanacağım. Böyle bir şansınız yoktur. Yok. Çünkü dünya pazarında bu olacaktır. Bir endeksten ibarettir. Ee, ve her iki tarafta da vade söz konusudur. Bütün bunlardan dolayı bu sistemin bizatihi kendisi faizli bir sistemden farklı olmadığı için buna fetva verilmemektedir. Yani evet. forex ister kaldıraçlı olsun ister kaldıraçsız olsun hangisi olursa olsun e, sistem külliyen caiz olmayan bir sistemdir. Dolayısıyla aslında ikinci soruya da cevap, cevap vermiş olduk. Ama ikinci soruyu yine meşru bir alışveriş zemininde değerlendirecek olursak. Yani Forex'te değil de farklı meşru bir ticaret yapacak olsa arkadaş. Bu kişi de ona para verse, o paradan bu yüzdelik kar verse. Ki soruda bu nitelik %10 var. Yüzde demişti demiş evet. Burada da alışverişte bu bir şirkettir, bir ortaklılıktır. Ortaklığın da yapısına göre farklı isimler alabilir. Burada bir taraf mal koyuyor, diğer taraf amel koyuyor. İslam hukukunda bu ortaklığın ismi Mudarebe Ortaklığı'dadır. Emek ve sermaye ortaklığı. Ancak bunun da belli başlı şartları vardır. Nedir o şartlar? Bir kere e, o emeğin harcanacağı nokta yani ticaret meşru bir ticaret olacak her şeyden önce. Evet. Peki meşru ticaret olmasının da ötesinde e, bunun harici olarak da bu ikilinin yani İslam hukukuna göre Rabbül Mal ve mudarip dediğimiz yani para sahibi bir de emek sahibi tarafların aralarındaki anlaşma. Şimdi e, örneklendirecek olursak ben para sahibiyim size ticaret yapacaksınız. Ben paramı size veriyorum siz de o parayla ticaret yapıp elde edeceğiniz kâra aramızda bölüşeceğiz. Burada e, eğer şöyle desem ben bu paramı sana verdim bu paradan ayda şu kadar para isterim. Ticaretinden üzeri senin olsun. Bu bildiğimiz klasik faizden farkı yoktur. Evet. Çünkü bir nevi parayı ben sana kiralamış olurum ki paranın kiralanması veya satışı diye bir şey söz konusu olamaz. Bu faizdir. Burada kardeşimizin sorusunda işte paraya yüzde evet. on verecek diyor. Buradaki yüzde onluk ifade kardan mı yoksa verdiğin ana sermayeden mi? Eğer ana sermayeden yüzde on ise meseleyi forex olarak düşünmeyiz ama normal evet. meşru bir zeminde baktığımız zaman. Eğer bu ana sermayeden yüzde on sana vereceğim diyor ise vereceği rakam sabit demektir. Evet. O zaman bu da bildiğimiz klasik bankaların verdiği faizden hiçbir farkı olmayacak. Yani buradaki yüzdelik tabiri bizi aldatmasın. Evet. Kardan ifadesi kullanıyoruz ise ki mudarebede bu böyle olmalıdır. Yani yapacağın karın yüzde şu kadarı benim yüzde şu kadarı senin. Bu on olur elli olur otuz olur kırk olur. Aramızdaki anlaşmaya göre değişebilir ama kardan. Sermaye, sermayenin tamamı bana aittir. Ee, peki bir zarar söz konusu olduğu zaman, zarar önce kâra yansıtılır. Kar o zararı karşılamaması durumunda sermaye, sermaye. yansıtılır. Evet. Yani ben parayı veren kişi olarak şöyle diyecek olsam, ne olursa olsun ben paramı bilirim. Zarar desem beni ilgilendirmez. Ben ne verdiysem bunu alırım dersem bu da caiz olmaz. Yani o zarar önce kâra, Kar bunu karşılamaması durumunda sermaye yansıtılacağını da bilmem gerekecektir. E peki benim param gidiyor zararda. Senin neyin gidiyor? E senin de emeğin gidiyor. Neticede zaten senin şirket olarak ortaya koyduğun neydi? Emekti. Emekti evet. O zaman senin oradaki riskin emeğindir. Benim ortaya koyduğum nedir? Paradır. Benim de riskim orada para olmalıdır. Ben parayı koyup da hiçbir risk almayacak olursam, bu da fıkıh dilinde rif-i yudman. Yani sorumluluk altına girmeyen bir kar elde etmek olur ki, bu da zaten caiz nedir? Evet çalışan bir kardeşimiz. Fabrikada kola makinaları ve bisküvi makinaları var. Ancak olması gerekenden daha pahalı ve sayı olarak çalışanların talebini karşılamıyor. Biz de ek gelir olsun diye fabrika içerisinde bu ürünlerden kola hariç diğer bisküvi ve çikolata, soda olmak üzere çeşitli ürünler getirip satıyoruz. Fabrikanın elektriğini, suyunu kesinlikle kullanmıyor. Sadece fabrika içerisinde muhafaza ediyoruz. Bütün bunlardan işverenin haberi yok. Bu yapılan ticaret, satış olayı caiz midir? Yoksa patronun hakkına giriyor mu istiyor canım? Şüphesiz tabii ki bu sistem, yani bu işlem caiz olmaz. Nedenle gelince işçi ile işveren arasındaki anlaşmaya baktığımız zaman, mukaveleye baktığımız zaman genel hatlarıyla iki şekilde değerlendirilebiliyor. Bir iş bazında iş, işçi işveren ilişkisi. Bir de yevmiye bazında işçi işveren ilişkisi örneklendirecek olursak, diyelim ki benim bir arabam var, ee, işte tamire ihtiyacı var, tamirciye getiriyorum, diyorum ki bunun neyi var, işte şöyle şöyle sıkıntıları var, iyi yap, kaç para, bu kadar para. Burada bu adamın yömiyesini kiralamıyorum. Belki işine karşılık ben bunu veriyorum veya bir tercihe gidiyorum, ee, bir cübbe siparişi veriyorum veyahut da işte e, başka bir ustayı yanıma alıyorum, buraya şunu yap diyorum, sana şu kadar ücret, amele mukabil ücret. Bir de zamana tahallük eden bir ücret. Aylıkçılar genel itibariyle zamana tahallük eden bir ücrettir. Yani bir fabrika düşünelim. Oranın işçileri var. Mesai işte saat 8'de, 7'de neyse başlıyor. Akşam 7'de, 8'de bitiyor. Bu zamanın karşılığında size bir ücret veriyor. O zamanı orada geçirdiğinizden dolayı zamanın tamamının karşılığının ücretini almış oluyorsunuz. Evet. Peki böyleyken e, siz... Bir kiralama yaptınız aslında. Yani bir işçi olarak kendi zamanınızı verdiniz. Bu kadar bir zaman sizin yanınızda sizin istediğiniz işi yapacağım ve karşılığında bir ücret alacağım. Almış olduğunuz ücret o zamanınızı vermenizin karşılığı. Peki o zamanınızda siz kendi şahsınıza kullanacak olursanız o zaman aynı anda iki kişiye işçi konumunda olacaksınız. evet bu manada caiz. Yani hani diyoruz ya mesai saatlerinde başka bir işle meşgul olmak caizdir. Niye işte bundan dolayı. Evet. Burada da yani sizin şahsi neticede bu bir ticarettir, al saattir. Bundan bir para kazanıyorsunuz. Oysa işvereniniz sizin o zamanınızın karşılığında paranızı verdi size. Hani derler ya, dükkan içinde dükkan olmaz. Evet. Ticarethane içinde ticarethane olmaz. olmaz. Burada da aynı durum ki bu caiz değil. Ha, ancak işveren onay verirse, izin verirse yani normal işinizden aksaklık yapmaksızın dışarıdan işe getirebilecek de içinde, evet. çay saatinde satış yapın derse ki e, haberi yoktur Yok diyor. diyor. Olsa, ee, izin olsa yani. muhtemelen izin vermeyecektir. E, ama izin verirse de bir sıkıntı olmaz. Ama izin vermemesi durumunda ya ben işimi aksatmıyorum bir bahanedir. Bu bahane kabul edilmez. Yani bir yevmiyecinin yevmiye esnasında farklı bir işle meşgul olması demektir. Evet. Bu da kesinlikle caiz değildir. Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun. Bir arsa sahibi kardeşimiz soruyor hocam. Bana ait bir arsa. Ya haberim olmadan ağaç dikmişler. Ben de bu ağaçları sökmeye kıyamadım. Bu ağaçtan istifade etmem doğru mudur? meyvesinden gölgesinden. Tabi tuhaf bir sual ağaçtan istifade iki yönlü. Dediğiniz gibi hem kendisinden istifade etme hem de onun meyvasından istifade etme. Normalde bir şahsın izinsiz olarak arazisine bir şey dikilmesi durumunda arazi sahibi onu söktürmeye hakkı vardır. Burada da eğer o ağaç sahibi belliyse, tanınan biri ise, biliniyor ise arazi sahibi tarafından ona diyebilir. "Al bu ağacını sök. Benden izinsiz bunu dikmene onay vermiyorum." Bulamaması durumunda onu oradan kopartıp attırabilir. Çünkü neticede kendi mülkünü işgaldir. Ama yok bunu da yapmayayım ondan istifade edeyim diyorsa neticede o ağaç kiminse onun meyvesine o kişiye aittir. Yani evet. arazi sahibine aittir denmez ama e, burada bir istihsanla hareket edecek olursak istihsan gereği olarak bir adam eğer bir meyve ağacı dikmişse bir yerden ve kendi arazisine de dikmemişse bu adamın demek ki gayesi buradan millet yesin, isin, istifade etsindir. E, yani izin zimden var kabul edilir. E, buna binaen izin var değerlendirilerek ondan istifade etmesine izin verilebilir. Ee, ama biliniyorsa sahibi kimdir buna e, delalet yoluyla hareket etmek doğru değil. Bizatihi gidip ona söylemek lazım. E, yani bunu sen diktin buradan istifademize de müsaade ediyor musun? Ki arazi aslında benimdir e, diyerek o da tabii ki müsaade ediyorsa orada hiçbir sıkıntı yoktur. Ama müsaade etmiyorsa da o da a, a, al ağacını buradan gitme hakkına da herhalde sahiptir. Sağ olun hocam. E, veteriner bir kardeşimiz soruyor hocam. Mesleğim icabı köpekleri de tedavi ediyorum. Fakat ister istemez ağzındaki salyasını dokunmuş oluyorum. Tedavi bittikten sonra elimi temiz yıkıyorum. Bu arada halif mezhebindeyim ve namazlarımı kaçırmıyorum maşallah. Ee, burada şunu sormak istiyorum. Namazlarımda bu salyadan dolayı bir sıkıntı olur mu? Köpek eti yenmeyen hayvanlardan olmakla beraber salyası necis olan bir hayvandır. Çünkü kural... Şöyledir ki eti necis olan bir hayvanın salyası da necis olur. Salyası necis olan bir hayvanın artığı da necistir. Evet. Dolayısıyla onun temas etmiş olduğu şeyin yıkanması gerekecektir. Kardeşimiz zaten bunun bilincinde olduğundan dolayı böyle bir sual sorma ihtiyacı duyuyor. Peki ne yapılmalıdır? Böyle bir meşguliyet olduktan sonra yani üzeri başı kirlenmişse, o necaset ona sirayet etmişse o şekilde namaz kılmayacak ya iş elbisesi ayrı olacak elinde eldivenleri vesaire olacak veyahut da işte çıplak olarak eline temas etmişse de namazdan önce yıkayacak. Yıkamak suretiyle bu temizliği elde etmiş olur. Hanefi mezhebinde, Şafi mezhebinde tabii köpeğin e, salyasından dolayı temizlik Hanefilerden biraz daha farklıdır. Hanefi mezhebine göre necaset nasıl olursa olsun e, normal su altında yıkamak suretiyle o necasetten kişi arınmış olur. Şafi mezhebinde köpeğe mahsus olarak yedi kere yıkanması, bunlardan bir tanesinin toprakla Topraklanması yani toprak sürterek yapılması gerekir. E, ama Hanefi mezhebine göre böyle bir e, zorluk yok. Yani buna gerek yoktur. Normal deterjanla suyun altında yıkayarak da e, bu necasetten arınmış olacaktır. E, dolayısıyla çalışırken daha titiz yapılabilir. Yani bir önlüğü olabilir. üzerine Çünkü sadece hayvanın saldırısı değil kanı sirayet edebilir. Evet. hayvan üzerindeki dışkısı sirayet edebilir. E, bu gibi noktalardan dikkat ederek mesleğini icra etmesinde bir mahsur yoktur. Tamam süremizin de sonlarına yaklaşıyoruz. Son bir sorumuzda inşallah programımızı kapatacağız. Faizle alakalı kardeşimiz soru soruyor. Faiz vermekle almak arasında günah olarak bir fark var mıdır diye bir soru var. Faiz işte. almak, vermek, şahitliğini yapmak veya yardımcılığında bulunmak arasında bir fark yoktur. Maalesef günümüzde şöyle bir algı var. İşte bir adam faiz alıyorsa bu tefecidir. Bu çok kötü bir adamdır. Öteki adam faiz veriyorsa işte gariban ne yapsın düştü işte bunların dediğinde. Yani o sanki mazlum konumunda öteki zalim konumunda. Oysa faiz akti iki tarafın yapmış olduğu bir akittir. Evet. Yani almak vermek fark etmez neticede her iki tarafın anlaşmasıyla yaptığı bir akittir, bir anlaşmadır. Bu noktada her ikisi de bir günah işlemiştir. Bu günahın neticesinde birinin fazla alması, birinin fazla vermesi bu aralarındaki anlaşmayla alakalıdır. Dolayısıyla veren ne ise alan da aynı konumdadır. Alan ne ise veren de aynı konumdadır. Bu eğer bir akit ile yapılmış ise. O yüzden faizi almak veya vermek konusunda böyle bir ayrımdan biz görmedik bahsedilmemekte. Akit külliyen haram bir akit olduğu için böyle bir anlaşmada caiz olmayacaktır. Tabi faiz dediğimiz zaman mutlak anlamdaki bir fazlalık değildir. Evet. Akit ile elde edilen bir fazlalıktır. Yani örneğin ben size 10 lira vereceğim ama karşımda 12 lira alacağım. E, şart ile veriyorum ve siz de bunu kabul ederek bu işi yapıyorsanız bu faiz kendisidir. Ama sizin borca ihtiyacınız oldu. Ben size borç verdim. Herhangi bir beklentim yok. Hiçbir şeyim yok. Siz bana bunu fazlasıyla ödeseniz bu fazlalık faiz olur mu olmaz mı? Bu noktada Hanefi fıkında e, belli şartlar var. Bir- benim böyle bir beklentim olmayacak, ee, sizin böyle fazla vermeye dair bir adetiniz olmayacak, yani böyle bir bilgi olmayacak, ee, buna rağmen siz işte bu adam benim ihtiyacımı gördü, ben de gönlümden kopuyorum, veriyorum borcumu bir de artı fazlasını veriyorum derse, bu fazlalığın faiz olmayacağı noktasında da Hanefi alimleri fikir beyan etmişlerdir. Ama akit tarzında olursa o zaman bu tamamıyla bildiğimiz faiz caiz olmaz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Rabbim hizmetlerinizin devamını nasip etsin İzledim inşallah. inşallah. İsmaila Derneği'nin hazırlamış olduğu İlmi Alp programının sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim.